Inel hamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiati a'malina Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela Ve eşhedü en la la Ve abduhu riyaz Salih'in adlı hadis derlemesini, hadis kitabını şerh etmeye, okumaya devam ediyoruz. Geçen haftaki almış olduğumuz konu neydi arkadaşlar? Hatırlayanınız var mı? Allah'ın kulunu sevmesinin alametleri. Evet, Allah-u Teala'nın kulunu sevmesinin alametleri. Kitabı olan arkadaşlar niye kitap getirmiyorlar buraya? Yani hadisleri elinizin arasındaki kitaplardan okuyarak görmeniz daha kalıcı olur zihinlerde. Sadece dinleyici olmamak lazım. Not alan, ezberleyen, din talebesi olmak lazım. Evet, Allah Teala'nın kulu sevmesinin alametlerini almıştık. Bununla alakalı bapta zikredilen İmam-ı Nevin'in yer verdiği ayetleri ve hadisleri şerh etmiştik. Bu haftaki konumuz, باب التحذير Salihin اذا الصالحين والضعفة والمساكين i̇mam Nevi Rahim Allah bu bapta diyor ki bizlere, salih kimselere, miskin, yoksul kimselere, zayıf kimselere eziyet vermenin, onlara sıkıntı vermenin hususunda gelen tahzir, uyarılar. Aleykümselam, rahmetullahi ve Allah Teala şöyle buyurmakta: Ahzab suresinde "Velzîne yu'dhûn el mü'minîn vel mü'minât biğayri Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları şeylerden ötürü haksız yere zulmedenler, onlara eziyet verenler var ya, onlar ne yapmışlardır? فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا Onlar bir buhtan ismen <gülüyor> مُب۪ينَ Apaçık bir buhtan ve apaçık bir günah işlemişlerdir. Yani müminlere eziyet, sıkıntı verme hususunda allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Müslümanların da, Müslümanların da bu konuda çok hassas olması lazım. Ben mümin kardeşime, Müslüman kardeşime zarar veriyor muyum? Bu vermiş olduğum zararın karşılığında benim aleyhime neler yazılıyor? Bunlar çok önemli ustalar arkadaşlar. allah Teala bakın burada ne diyor? Bir gayrı makitese bu yapmadıkları suçsuz yere, haksız yere. Evet. Yani mesela içki içen adamın had cezası var biliyorsunuz İslam devletinde. Kırbaşlanması, sopalanması. Bu ona verilen bir eziyet midir? Acı mıdır? Acıdır. Eziyettir yani. Sonuçta bir acı çekiyor. Ama bir gayr-ı mektese bu ifadesinde allah Teala'nın bir gayr-ı mektese bu haksız yere yapmadıkları şeye binaen manasında olan bir gayr-ı mektese bu ifadesinden anlıyoruz ki eğer hak ederlerse hırsızlık yaparsa zina yaparsa ne olmuş oluyor? Onlara verilen ceza, müminlere verilen ceza, onlar hakkında yapılmış bir eziyet olmuyor. <gülüyor> eziyet oluyor. Ancak karşılığında bir ne yok? Sorumluluk yok, günah yok. Yine İmam-ı Nevi Rahimahullah ve suresinin ayetlerinden bizlere, fe emmel yetime felâ tekhar Yetimi yapma? Kınama, üzme. Ona Kötü sözler söyleme. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Bazıları bunu okurken فَلَا تَنْهَرْ diye okuyor. وَأَمَّ السَّائِلَ Sail ne demek arkadaşlar sahip? isteyen. Daha önce söylemiştik. İki manaya da gelir bu. Hem ilim isteyen hem para isteyen, mal isteyen, mülk isteyen, dilencilik yapan manalarına gelir. و اما سائل فلا sana soru sorana soru sorana ne yapma kaba davranma bunu tanhar okursan bu manaya geliyor ama tanhar ha ile okursan hangi manaya geliyor onu boğazlama onu kesme görüyor musunuz mahreçlerin ne kadar önemli olduğunu adam namazda okuyor önümüzde imam camide ve ammâ sâ'ile Sanki Peygamber Aleyhisselam kendisinden soru soranların boğazını kesiyordu da Allah onu bundan nehy ediyor. O manaya geliyor. Maalesef. Burada bu ayette Allah Teala bizlere yetimlere karşı soru soranlara karşı bir şeyler talep edenlere karşı yumuşak vermesen bile bir şey vermesen bile ona ne yapmayacaksın? Kaba davranmayacaksın. Bazıları var görüyorsunuz ne yapmakta yani nasihat edebilirsin direnciye. Nasihat ede etmek meşru olan bu. Ama onu kınamak, ona ağır sözler söylemek, kötü sözle söylemek doğru bir şey değil. Buradaki imam Neu-i Rahim Ola bizlere bir hadis naklediyor. Daha önceki baplarda geçmişti bu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sahabelerden bazılarıyla olan bir husus vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın şayet diyor onları yani o miskinleri, o zavallıları, zayıf olanları, Mekke'de kolu kanadı olmayan, gücü olmayan <gülüyor> insanları şayet diyor Aleyhisselatü Vesselam, aqdab tahum, şayet onları öfkelendirdiysen sen, öfkelendirdiysen, onları kızdırdıysan söylediğim bu sözlerle, faka lakad aqdabite rabbek, Rabbini ne yapmış olursun? Gazap ettirmiş olursun. Rabbini gazap ettirmiş olursun. Yani biliyor musunuz? Zayıf, miskin, zavallı insanları gazabettirmek öfkelendirmek kulun başına neler getiriyor? Rabbin gazap etmesini getiriyor. Rabbin gazap etmesini getiriyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Bu hususta dikkatli olmak lazım. Bu battaki İmam-ı Nevi Rahim e olan zikrettiği hadis. ilk hadis. Cundub İbni Abdillah radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki men sallâ salâtes subhî fe fi fî zimmetillâh. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın neyinde olur o? Zimmetinde olur. allah Teala'nın korumasında olur. Fela yatlubennekumullâhu min zimmetihî bir şey. allah Teala sizi zimmetine koyduğu, korumasını aldığı bir şeyde ne yapmasın? Takip etmesin. Sizi aramasın. Yani orada olun. Orada kayıp olmayın. Orada bulunun. Fe innehu men yatlubuhu min zimmetihî bir şeyin allah Teala kimi ararsa orada, sabah namazında ve orada takip eder de bulamazsa, diyor ki aleyhi Allah-u Teala onu ne yapar? Yudrikhu, onu yakalar. ثُمَّ يَكُبْبُهُ عَلَى وَجِهِ ف۪ي Sonra da onu ne yapar? Cehennem ateşine atar. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ